Günaydın Tuba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdaş. Evet, gayet yoğun bir gündem var galiba hemen girelim o zaman ben ne konuşuyormuş dediğimiz zaman çok sayıda haber var. Kesinlikle. Ee, en başta Polonya ve Macaristan'ın ile arasında tırmanmakta olan gerilimden açılan makastan bahsederek başlayayım. Ee, şimdi e, öncelikle e, Polonya ile ilgili meseleler. E, Polonya 2018'den bu yana e, ülkede bir yargı reformu ge gerçekleştiriyor. Ülkedeki yolsuzluğu engellemek için bu yargı Yargı reformunun e, gerekli olduğunu söylüyor. Ama yargı reformu yaparken aslında yaptığı şeylere baktığımızda mesela mevcut üst mahkemedeki yargıçlara zorunlu emeklilik getirmesi onların yerine de iktidar partisine yakın olduğu söylenen yargıçların atanması söz konusu mesela. E, son güncel gelişme ise üst mahkemedeki yargıçları denetleyen bir kurul oluşturulması. Bu kurul yargıçları denetleyecek, dokunulmazlıklarını kaldırabilecek, onlar hakkında kovuşturma başlatabilecek, maaşlarını kesintiye uğratabilecek. Bu AB tarafından e, yargı bağımsızlığı açısından, yargıçların bağımsızlığı açısından e, çok ciddi bir tehlike olarak görülüyor. Ve e, Avrupa Adalet Divanı e, bu konuda bir karar verdi. Avrupa Adalet Divanı Avrupa Birliği'nin bu konudaki en üst merci. Dedi ki bu kurul derhal askıya alınmalı dedi geçtiğimiz haftalarda. Aynı gün Polonya Anayasa Mahkemesi bu karardan saatler önce bir açıklama yaptı ve dedi ki Avrupa Adalet Divanı Polonya'nın yargı reformlarına yönelik aldığı tedbirlerin Polonya Anayasası'na aykırı olduğuna karar verdi. Yani diyor ki biz Avrupa Adalet Divanı bizim anayasamıza uyumlu değil o yüzden de biz Avrupa Adalet Divanı'nın kararlarını tanımıyoruz demeye getiren bir karar verdi. Şimdi bu çok ciddi bir çatışma anlamına geliyor. Örneğin Hollanda'dan The Volkskrant Gazetesi'nden bir yorumcu diyor ki bu AB'ye cepheden bir saldırı demek Avrupa Adalet Divanı AB yorumlanması konusunda son merci. Bu AB'nin temel ülkelerinden birisi diyor. Genel olarak Polonya ve Macaristan'ın uygulamalarıyla ilgili Zuttuğçe Zaytum'dan bir yorum var. Diyor ki bu ülkeler 1945'ten sonra AB içinde eşi benzeri görülmemiş bir demokrasi yıkımının önderliğini yapıyorlar e, diyor bu yorumcu. E, şimdi bu, tüm bunların e, Polonya'nın ve Macaristan'ın e, AB'den, ne getirebileceği şeklinde yorumlar yapılıyor. Çünkü e, özellikle bu e, Polonya Anayisa Mahkemesi'nin açıklamasından sonra Polonya'dan e, bağımsız ombudsman e, bağımsız ombudsman bunun e, Polonya'nın hukuki olarak yargı sürecinde AB'den çıkartılmasıdır adım adım, Pol Exit'tir e, dedi. Yani Pol Exit'in, Macer Exit'in gelebileceği söyleniyor. Bunu daha sonra işte Romanya'nın Rom Exit, Slow Exit e, e, bunları da titikleyebileceği ve Avrupa Birliği için e, şu anda önemli bir e, dönüm noktasına doğru yaklaşılmakta olduğu şeklinde yorumlar yapılıyor. E, buradan e, bu, bu Polonya Macaristan konuları e, bir, önemli gelişmeler daha var. E, siz e, bir şey söyleyecektiniz Ömer Bey, buyurun ben sonra devam edeyim. E, estağfurullah. Yani şey, e, cezam. Bir tek şey ekleyeceğim bu eksitlere sayısız Pol eksit, Mac eksit filan, e, Rom eksit derken e, belki de. E, İskoç Exit diye de bir şey söz konusu olabilir. Yani çok büyük bir, bizim görüşümüze göre çok büyük bir skandal oldu Britanya'da. Ve Kraliçe'nin kendi uçsuz bucaksız topraklarında fosil yakıt çıkarmaya devam etmesi için lobi yapmakta olduğu ve bütün şeyi baltalamakta olduğu ortaya çıktı. İklim değişikliğine karşı girişinden güzel baltalayacak bir şey çıktı. Skandalin büyüğü yani. Belki İskoçya'da o zaman çıkar. E, evet. Yani bu Sabahleyin bahsettiğinizde dinledim. Evet çok büyük bir skandal ama e, abi bunu çok da pek sanki önemsemiyor ve işte e, <gülüyor> <gülüyor> ya macer eksit konuşuyor konuşuluyor ama İskoç eksit yani evet. <gülüyor> Pek de gündeme gelmiyor. Belki gelir bundan sonra. <gülüyor> Belki. Ee, bu şeyle ilgili e, e, AB ile Polonya ve Macaristan çatışma çatışmayla ilgili şöyle önemli bir gelişme daha oldu. Ee, şimdi Polonya'da e, lgBT ideolojisinden arındırılmış bölgeler var. İşte buralarda LGBT iler ve onların ideolojilerinin olmadığı e, olamayacağı şeklinde belediyeler e, işte kendilerini bölgelerini böyle tanımlıyorlar. Buna karşı Avrupa Birliği Komisyonu yasal süreç başlattı. Hem buna karşı hem bir de Macaristan'da Macaristan'da pedofili karşıtı yasaya LGBTİ haklarını ihlal eden bazı maddeler eklemişti. Bunlara karşı yasal süreç başlattı. Şimdi onlardan bu konuda savunma istenecek Polonya ve Macaristan'dan. E bu savunma neticesinde de tekrar Avrupa Adalet Divanı'na konunun taşıması gündeme gelebilecek. Ee, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği Komisyonu bu şekilde bastırırken e, peki bu ülkeler ne yapıyor? Mesela Macaristan diyor ki demek ki siz bu yasaya tepki gösteriyorsunuz işte LGBT'yi haklarını sınırlayan yasaya tepki gösteriyorsunuz. O halde ben de bunu referanduma gö götürürüm. İşte gerçek demokrasi nedir? İşte gerçekten hak istiyor hep beraber görmüş oluruz diyor. E, bu yasayı referanduma taşıyor e, Orban. Macaristan Başbakanı. Bunun da işte e, e, son, göstermelik bir demokrasi altına oyan bir şey olduğu yönünde yorumlar yapılıyor. Örneğin İsveç'ten Svenskan gazetesinden bir yorumcu diyor ki beş kurtla bir kuzunun akşama ne yeneceğine oylamasına demokrasi denemez diyor. Yani işte LGBT'ler azınlık sonuçta azınlıkların temel hakkı olan bu hakların referen ...sunulamayacağından bahsediyor. Polonya ve Macaristan'la ilgili gelişmeleri böylece toparlamaya çalıştım. Buradan Avrupa'dan da çıkıp, dünyadan da çıkıp uzaya doğru bir yolculuğa gideyim. Bizim program yapmadığımız haftalarda Amazon'un kurucusu Jeff Bezos... ...kendi roketiyle 11 dakikalık bir uzay yolculuğuna çıktı... Ondan önce olasın diye, 10 gün önce de e, girişimci Richard Branson e, benzer bir yolculuk yapmıştı. Belli ki bunların arasında uzaya kim önce gidecek yarışı var, böyle, böyle bir yarış var. E, bu iki girişimci de e, ticari uzay seyahatleri sunmak istiyorlar yakın zamanda. Ayrıca bir başka ultra zengin. Erlan Musk'ın da bir uzay şirketi var. Şimdi bu uzay yarışı yorumlanıyor e, yorumcular arasında. De, kimisi diyor ki bu işte bakın bir insan kendi hayatı içerisinde ne kadar işte hayal bile edilmesi zor olan şeyleri gerçekleştiriyor. Bu ne kadar e, teşvik edici bir şey. ...diyen yorumcular var. Öte yandan bunun bir ego... ...tatmini olduğunu söyleyenler de var. Ee, Almanya'dan... ...Tages Anzeiger gazetesinden... ...bir yorumcu diyor ki... ...uçsuz bucaksız evren... ...bu adamların egosu için... ...yeterince büyük mü acaba? ...diyor. Ee, bir yandan da bu uzay yarışı için... ...bu kadar çok para harcanıyor... Pandemi nedeniyle de Birleşmiş Milletler dünya gıda, raporunun, dünya gıda Raporu'na göre dünya nüfusunun onda biri yetersiz besleniyor. Almanya'dan bir yorumcu şöyle diyor, bu yarış daha hızlı, daha yukarı, daha sınır tanımadan yarışı 3 milyarder oyuncaklarıyla uzaya çıkma yarışına tutuşmuş durumda. Peki ama nasıl oluyor da koca dünya bu süper zekaların uzay düşlerine ayırdığı kadar enerjiyi, teknolojiyi ve parayı gıda sistemlerimizin geliştirilmesine ayırmıyor? Artık bu ce cehalete bir dur demek gerek şeklinde bir yorum yapmış. Evet Double Down News'da e, George Monbiot'un e, 20 dakikalık son derece çarpıcı gözlemleri de içeren bir videosu var. Onu da şimdi Türkçe'ye de aktarmaya çalışıyoruz. Açık Radyo'nun internet sitesinde de yer alacak. İnşallah yakın bir zaman içinde. Yani e, George Monbiot bütün sistemin ne kadar çürümüş olduğunu bundan daha iyi hiçbir şeyin gösteremeyeceğini söylüyor dünya yüzündeki. Yani hem çevreyi kirletmek açısından e, çevreyi değil dünyayı yok etmek e, açısından olağanüstü bir e, facianın olduğunu rakamlarla da ortaya koyuyor hem de yani bütün bunların insanlık düşmanı bir duruma geldiğini bu milyarderlerin ortaya koyan oldukça ilginç bir 20 dakikalık konuşması var onda bahse, bahsedeyim dedim. Evet, Irish Times gazetesinde bir köşe yazarı bahsetmiş İsviçreli UBS bankasının bir raporu. Bu rapora göre. 10 yıl içerisinde bu yüksek hızlı seyahatler yıllık 20 milyar dolarlık bir hacme ulaşacak ve bu seyahatler noktalar arası uçuşların rakip olacaklar diyor. Yani işte biz uçakların çevreye verdiği zararı, iklime verdiği zararı konuşurken, ee, bu uzay seyahatlerinin, uçak seyahatlerinin kıtaları seyahatte rakip olması ve on yıl içerisinde hayatımızda çok ciddi bir alan katlayacak olması gerçekten çok ürkütücü bir durum. Evet. Aynen. Evet. Ee, geçelim. Ee, Norveç ile ilgili ilginç bir short tartışması var. Ee, Avrupa Handball Federasyonu Avrupa Plaj Handbolu Şampiyonasında short giyen Norveçli kadın oyunculara ceza verdi. E, bu cezanın nedeni şort giydiler. E, neden? E, çünkü kurallara göre bu yönetmelikte de böyle yazılmış yüksek kesimli bikin altı giymek zorundalarmış kadınlar. Short giyemiyorlarmış. Ama erkekler bikini giyiyor mu? Hayır, erkekler şort giyiyor. Kadınlar yüksek kesimli bikini altı giymek zorundalar ama giymemişler. Dolayısıyla her bir Norveçli handbolcuya, kadın handbolcuya 150 euro ceza kesilmiş. Tabii bunun üzerine bayağı bir yorumcu sert tepkiler Ortaya koydular. İsviçre'den pardon Avusturya'dan Destan Dirt gazetesinden bir yorumcu diyor ki yıl olmuş 2021 hala kadın sporcuları mümkün olduğunca dar ve kısa giysi giymeye mecbur tutan spor federasyonları var. Ne diyor? E, Britanya'dan da Independent gazetesi de diyor ki böyle kurallar var. Çünkü bu kuralların var olmasının sebebi spor kurumlarının karar mercilerinde ağırlıklı olarak erkeklerin bulunması. Moda sektöründe de benzer bir durum var. Bu sektörde de yine erkek kreatif direktörler, tasarımcılar onların hakimiyetinde. Ve bunlar erkek bakışı, yani erkeklerin podyumda, sokakta, yatakta, plajda nasıl kadınlar görmek istediklerini önceleyen afetler tasarlıyorlar diyor. Böyle. Hmm. Norveç'ten de no, bikini şort tartışması böyle. Baya ilginçmiş yani. Önemli <gülüyor> konuları tartışıyorlar doğrusu. Öyle demeyin. Bence gerçekten önemli. <gülüyor> yani evet. gerçekten yani 2001 hala kadınlar e, şort, hayır short giyemez bikini giyecek diyen bir şey var, koca koca kurumlar var. Anders Breivik ne demiş bu konuda? Onun fikrini almışlar mı? Yok Breivik'le ilgili işte şey ama bu Norveç'in ve değil de Avrupa Futbol pardon Avrupa Handball Federasyonu evet. bunu söylüyor. İşte Breivik'in de 10. yılıydı. Avrupa bir yandan da onu hatırladı işte. Avrupa'nın içinden çıkan böyle bir sadece terörist e şey evet. değil. Evet. Evet. Ve son olarak da şeye geçelim. İzlanda'ya geçelim. E bugün e bizde işte Perşembe ve haftanın dördüncü e çalışma günü. İzlanda'da da öyle ama İzlanda'da pek çok insan için bugün haftanın son çalışma günü. Çünkü İzlanda'da 2015-2019 yılları arasında e, geniş kapsamlı bir e, test yapıldı, bir deneme yapıldı. Nüfusun %1'i haftada 40 saat yerine daha az e, bir mesaiyle ile çalıştı. Ve bu 4 yıllık çalışmanın sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı, e, geçtiğimiz haftalarda açıklandı. Buna göre çalışanların verimliliği düşmek bir yana pek çok noktada arttı ve bu nedenle de İzlanda'da nüfusun yüzde 86'sını ve çalışanların yüzde 86'sı şimdi haftada 40 saat yerine 35 saat çalışmaya geçti ya da geçiyor. Yani İzlandalıların çok büyük bir kısmı haftanın dört günü çalışıyorlar ve üç gün yarından itibaren. E, tatil e, yapıyor olacaklar. İzlanda'dan da böyle bir haberimiz var. Evet, Avrupa'nın in konuşuyordan çok ilginç tabii bu da doğrusu. Yani biz buna eğilme fırsatı da fazla bulamamıştık doğrusu. Hatta hiç. O yüzden çok iyi oldu bunda dile getirdiğin bütün kriterlere bakıldığı zaman haberleri de. Bütün kriterlere göre de tahminlerin çok aksine olabileceği söylenecek. Yani bu çalışma süresinin kısıtlanması verimliliği önemli oranda, dikkate alınacak kayda değer oranda artırmış oluyor. Bu da çok önemli bir tespit yani. Evet, e, Avusturya'dan dersten de e, bu konuda şey söylemiş. Daha kısa çalışmak birçok avantajı beraberinde getiriyor. Daha yüksek verimlilik, daha iyi yaşam kalitesi ve hatta iklimin korunması diyor mesela. Yani evet daha az bu tip şeyleri ve bu çakları döndürdüğümüz vakit dünyada biz de daha fazla dinleneceğiz ve kendimizi yenileme fırsatı bulacağız galiba. Evet aynen öyle. İlginç. Evet. Bitiriyoruz değil mi? Evet evet. Eurotopics'ten e, e, bu haftalık da bu kadar. gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakal. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Ben güle güle hoşçakalın. <gülüyor> Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorum Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek